Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ama ben. Bir önceki dersimizde La İlahe illallahı anlatırken konumuzun sonunda tağutu inkar etmenin gerekliliğinden bahsettik. Ve dedik ki tağutu inkar etmeyen insanlar ne kadar mümin olduklarını iddia ederlerse etsinler Allah'ın koymuş olduğu şartları yerine getirmemişlerdir ve iman etmemişlerdir. Ve bu Kur'an-ı ayetimiz okuduk: "Fe men yekfur bi'd-dağûti ve yu'min billâhi fe kad istamteke bil 'urvetil vefkâ." Kim tâğutu inkar eder, Allah'a da iman ederse sapasağlam kulpa yapışmıştır. Sapasağlam kulpa neydi? Lâ ilâhe illallah falan veya iman. Öyle değil mi? Yani bir kişinin iman dairesine girebilmesi için lâ ilâhe illallah'a veya İslam'a sıkı sıkıya yapışabilmesi için önce tâğutu inkar etmesi lazımdır. Sonra da Allah'a iman etmesi lazımdı. Hatta demiştik Allah ehemmiyetine binaen tağutu inkarı Allah'a imanın önüne geçirmiştir. Ve kelime-i tevhidi söylediğimiz zamanda önce ne diyoruz? Önce la diyoruz, inkar ediyoruz. İşte oradaki o inkar, la, hayır dediğimiz zaman o la neydi? Tağutu inkardı. Bunu da neye dayanarak söylemiştik? Ayet-i kerimeye dayanarak söylemiştik. Ve demiştik ki konunun ehemmiyetine binaen Anlatmıştık biraz tavutu inkar etmenin ne demek olduğunu. Ve demiştik maalesef bugün la ilahe illallah diyen insanların neredeyse yüzde doksanı la ilahe illallah'ın hiç hayatında duymamıştır. tavutu inkar, tavut diye bir ismi hayatında duymamıştır. Ve kalan yüzde beş, zaten yüzde veya yedi hiçbir şekilde ne yapmıyordur? Hiçbir şekilde manasını bilmiyordur, duymuştur ama manadan bir haberdir. Kalan illa men rabbuk, Rabbimize rahmet ettikleri yüzde iki veya yüzde üç de ne yapıyorlar? Tağut'un ne manaya geldiğini biliyorlar. E demiştik bize tağut'u inkar şartını Allah subhanahu ve teala getiriyor. Başkası değil. O zaman biz bu tağut'u anlarken yine hidayet kaynağı olan, hidayet rehberi olan, rahmet olan, mev'ize olan Kur'an-ı Kerim'e başvuralım ki tağut'un manası nedir? Tağut'un manasını anlayalım. Ve alimler farklı farklı tanımlar getirmişlerdir dedik tağuta. Fakat dedik hepsinin tanımları da nedir? Kur'an-ı Kerim ayetlerinden çıkarılmış olan tanımlardır. Sihirbaz diyen de ayete dayanmıştır. Şeytan diyen de ayete dayanmıştır. Allah'tan başka ibadet edilen diyen de ayete dayanmıştır. Puta di put diyen de ayete dayanmıştır. Ve demiştik ayetlerde Allah'ın bahsetmiş olduğu tağut bunların hepsini kapsıyor. Yani kısaca demiştik tağut Allah'ın dışında ibadet edilip de Allah yolundan insanı alıkoyan her şey tağuttur demiştik. İnşallah bu dersimizde de bu dinin iç kapısı olan kendisinden geçilmeden Müslüman olunma tağutu inkarın neyi inkar edeceğiz? Peki bu taraf tamam biz tağutu inkar etmek istiyoruz da bu tağut kimdir? Veya bu tağut nedir? Bu tağutun özellikleri nedir ki? Bilelim biz bu tağuttan uzak duralım ve bunu ne yapalım? Bunu inkar edelim. Hemen arkadaşlar yine Bakara suresinde Allah subhanehu ve teala diyor ki Allahu amenu ile nur. Allah Allah iman edenlerin dostlarıdır. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الْطَاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ Allah subhanahu wa ta'la diyor ki kafirlerin ise dostları tağuttur. Kafirlerin ise dostları tağuttur ve onları tam tersi aydınlıklardan karanlıklara götürür. Yani Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Tağut ise kafirin dostudur. O da ne yapar? İnsanları aydınlık karanlıklardan aydınlıklardan karanlığa götürür diye. Ve onlar ateşin ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır diyor. O zaman biz buradan tağutun bir özelliğini anlamış olduk. Yani biri bize sorarsa inkar, etme, inkar etmek zorunda olduğumuz veya inkar etmek istediğimiz tağut nedir veya kimdir veya özelliği nedir diye sorarsa diyoruz Allah Subhanahu ve teala'nın ayetiyle tavut insanları aydınlıklardan karanlığa götüren her şeydir. İnsanın vahyin aydınlığından insanın imanın nurundan küfrün, şirkin, fıskın cehaletin karanlıklarına götüren her şey tavutur diyoruz. Ve bu tavuta da kimin dostudur? Bu da kafirlerin dostu olan tavutur. O zaman arkadaşlar peki ne demektir? İnsanları aydınlıklardan karanlıklara götüren tavut ne demektir? İman edenleri Allah karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Kafirlerin dostu olan tavut ise bizim inkar etmekle mükellef olduğumuz, tavut ise insanları aydınlıklardan karanlıklara çıkarıyor. Ve dedik ki en büyük aydınlık, en büyük hidayet, en büyük nur nedir? Allah subhanahu ve taala'nın yoludur. Allah'ın ve Resulünün bize getirdiği, bize emrettiği, bizi nehyettiği her şey nedir arkadaşlar? Bu aydınlıktır. Bunun zıddı olan her şey ne olursa olsun bu da karanlıklardır. İşte tağut ne yapıyor? Tağut Müslümanları veya insanları Allah'ın aydınlığından, şirkin, küfrün, zulmün, cehaletin karanlığına götürüyor. İşte bu ne olabilir arkadaşlar? Bu bir insan olabilir. Bu bir insan olabilir. İnsanlara küfrü emreden, insanlara kendine ibadeti emreden, veya insanları kuran içerinden Kerim'den alıkoyan herhangi bir şahıs olabilir. Yani Allah'ın kitabında mesela bir hüküm al açık belliyse bu hüküm o zaman bizim için nedir? Aydınlıktır. Öyle değil mi? Bir insan da tam bunu zıddına fetva beyan ediyorsa bu insan o zaman nedir arkadaşlar? Bu insan insanları aydınlıktan karanlığa götürmeye çalışan Bir tağıttır ve Müslümanların üzerine bunu yapmak lazımdır? Bunu inkar edip bundan uzaklaşmak lazımdır. Bugün tabi böyle bir şey yok diye kimse böyle bir şey iddia edemez. Yani yaşadığımız topluma baktığımız zaman özellikle Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çok açık olduğu konularda bir bakarsınız size bir tağutlaşmış bir insan haddini aşmış bir insan Allah'a karşı tam zıddına fetva ver, verir ve buradaki en büyük putu nedir? En büyük putu ya maslahattır veyahut da biz hocalarımızdan böyle duyduk veya biz falandan böyle işitmedik veya bizim abimiz bize böyle dedi. Veya bizim üstazımız da bize ne yapıyor bize böyle söylüyor diye ayetin karşısında aydınlığın karşısında herhangi bir müesseseyi konuşturan insan ne yapmıştır arkadaşlar? Kendi nefsini ve insanları ayetin aydınlığından karanlıklara çıkarmıştır. Ki bugün biliyorsunuz belki birçok insan bırakın Kur'an-ı Kerim'in zıddına Kur'an-ı Kerim'den bir haberdir. La ilahe illallah demesine rağmen Allah'ın aydınlık rehberinden Allah'ın hidayet rehberinden bir haber tabi olduğu kimdir? Tabi olduğu ya bir küçük kitap parçasıdır veyahut da bir şakta tabi olmuştur gitmiştir. Ve siz ona içinde bulunduğu Allah'ın kitabına muhalefetini zikrettiğiniz zaman hatırlattığınız zaman size getirmiş olduğu hemen e bu da alim bu da Kur'an-ı Kerim'i biliyor diye öyle değil mi? Size hemen böyle kendince bin dereden su getiriyor. İşte bu insanlar arkadaşlar maalesef tağutu inkar edememişlerdir. Bilakis Allah'ı bırakıp tavutlara ne yapmışlardır? Tavutları dost edinip Tağutlara iman etmişlerdi. Aynı şekilde arkadaşlar, sistemlerin oluşturmuş olduğu din kurumları, sistemlerin dini A'sından zersine yıkmaya çalışırken, oluşturmuş oldukları din kurumlarında yer alıp da insanlara sistemin dinini öğreten, Firavun'un sihirbazlarının görevini yapan imanlar olsun, katipler olsun, tabi sistemin istediği dini veriyorsa eğer, sistemin istediği dini anlatıyorsa eğer insanlara, ve insanları vahyin aydınlığından uzaklaştırıp da şirkin, laikliğin, demokrasinin karanlığına düşürüyorsa, onlara sistemin öngörmüş olduğu dini öğretiyorsa, bu aynı zamanda nedir? Bu aynı zamanda bir tavuttur. İnsanları Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında çekip ne yapıyor? Çekip alıyor. Var mıdır böyle bir şey derseniz, ben vardır derim size. Mesela bugün cuma namazına gittiğiniz zaman bazı yerlerde Müslüman diye Müslümanların imamlığını yapan veya kendini Müslüman zanneden bir tağutun işgal ettiği minberden Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü kutladığını görürsünüz. Cumhuriyet'in kuruluşunun Türkiye toplumuna getirdiği faydaları anlattığını görürsünüz. Peki Cumhuriyet nedir derseniz arkadaşlar? Şeriatın ve hilafetin ilgâ edilip yerine küfür düzeninin kurulması demektir. Öyle değil mi? Müslüman olduğunu zanneden bir insan hutbede aslında Müslümanlara bunun küfür olduğunu, bu sistemden uzaklaşılması gerekildiğini, tekrardan Rabbani hilafet, peygamber nübüvvetin menheci üzerine bir hilafetin kurulması gerektiğini anlatacağı yerde Atatürk'ün kurmuş olduğu hilafetin ilgası, şeriatın ayaklar altına alınması demek olan cumhuriyetin yıl dönümünü kutladığını görürsünüz. Veya kafirlerin kendi ordularının kazanmış oldukları zaferlerde görürsünüz ki bu adam o günü cuma hutbesinde Müslümanlara bir bayrammış gibi sunuyor. İşte bu adam nedir arkadaşlar? İşte bu adam Müslümanları Kur'an'ın vahyin aydınlığından küfrün, zulmün karanlıkına çekmeye çalışan bir tağuttur. Müslümanların buna dikkat edip bunu inkar edip bundan uzak durması lazımdır. Aynı şekilde arkadaşlar bugün hayatımızda var olup da bizi en fazla vahiyin aydınlığından uzaklaştıranlardan başka bir müessese ise nedir? Eğitim kurumlarımızdır. Çocuklarımızı kendi elimizle teslim edip de daha La İlahe İllallah'ı öğretemeden Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını öğrenen nelerimizi çocuklarımıza öğreten eğitim kurumlarıdır. Bakın bugün bir çocuk daha La İlahe ne manaya geldiğini öğrenmeden La İlahe ne olduğunu bilmeden ...daha İslam kimesini anlamadan Atatürk ilke ve inkılaplarını ezberliyor. Hakiniyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. O çocuğun temiz beynine bu nakşediliyor. Veyahut da din ve devlet işleri birbirinden ayrı olmalıdır diyor. Veya sevgi, dostluk ve düşmanlık devlet ve milliyetçilik ilkesi üzerine olmalıdır diye... Tamamen İslam'ın küfür dediği, cahiliye davaları dediği ve cehaletin karanlıkları dediği meseleleri çocuklarımıza ne yapıyor eğitim kurumları? Eğitim kurumları çocuklarımıza öğretiyor. İşte bu eğitim kurumları nedir? İşte bu eğitim kurumları çocuklarımızı aydınlıklardan karanlıklara götüren tağutlardır. Ve maalesef maalesef. Müslüman olduğunu, tağutu inkar ettiğini, çocuklarını, çocuklarını koruduğunu güzel bir çevrede yetiştirdiğini iddia eden insan veya bir Müslüman bu iddiada bulunan insan çocuğunu hiç utanmadan, sıkılmadan günde beş saat, sekiz saat bu tağutun eline ne yapabiliyor? Teslim edebiliyor. Aynı şekilde çocuk Rabbinin huzurunda kıyama durmayı öğrenemeden daha altı yaşındayken çocuk her sabah Türk'ün putunun karşısında kıyama durmayı öğreniyor. Çocuk daha Rabbim Allah'tır demenin ne manaya geldiğini bilmeden çocuk neyi öğreniyor arkadaşlar? Atatürk'e diyor ki gösterdiğin yolda açtığın hedefte yürüyeceğime amd içerim. Daha çocuk Allah'ın yoluna bağlı kalacağını amd içmeyi öğrenemeden Allah yolunu bilmeden Atatürk'ün yolunda öleceğine can vereceğine ve bu yolda bağlı kalacağına ne yapıyor? Çocuk amd içiyor. Aynı şekilde arkadaşlar işte görmüş olduğunuz bunlar ve daha çoğaltabileceğimiz eğitim kurumlarındaki birçok örnek nedir? Çocuklarınızı vahyin aydınlığından alıp da küfrün ve şirkin karanlıklarına götürmedir. İşte Müslümanlar bu tağutu inkar etmeleri gereken yerde maalesef ciğerlerini, parçalarını Allah'ın kendilerine emanet etmiş olduğu çocukları, kıyamette hesaplarını verecek oldukları çocukları götürüp bu tağuta teslim ediyorlar. Biz eğitemiyoruz, Tevhid üzerine alın siz çocuklarımızı küfür üzerine eğitin. Biz la ilahe illallah'ı öğretemiyoruz çocuklarımıza, siz tahu iman etmeyi öğretin çocuklarımıza. Biz hüküm Allah'ındır demeyi öğretemiyoruz çocuklarımıza, siz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demeyi öğretin çocuklarımıza. Biz Allah yolunda can vermenin ne olduğunu bilmiyoruz ve çocuklarımıza öğretemiyoruz. Siz çocuğumuza Atatürk'ün gösterdiği yolda ölmeye, Atatürk'ün açmış olduğu dini ortadan kaldırma, şeriatı kaldırma yolunda çocuğumuza ölmeyi öğretin dermişçesine çocuğumuzu götürüyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuğumuzu götürüp bu tavuti sisteme teslim etmiş oluyoruz. Ve onlar da gerçekten çocuklarımızı eğitiyorlar. Kendi küfür sistemleri üzerine çocuklarımızın beynini ne yapıyorlar? Çocuklarımızın beynini Allah bullak ediyorlar. Acaba diyorum Müslümanlar tağutu inkar etmesi gereken, inkar etmeden dine giremeyecek olan Müslümanlar, acaba çocuğu götürüp buraya teslim ederekten ne büyük bir cürüm işlediklerinin farkında mıdırlar? Acaba çocuğu daha Allah'ın huzurunda kıyama durduramadan, çocuğu götürüp Atatürk'ün karşısında kıyama durduran insanlar, acaba ne büyük bir cürüm işlediklerinin farkında mıdırlar? Bu şekilde arkadaşlar, hayatımızda bizi vahiyden koparıp da, vahiyin aydınlığından çıkarıp da, Şirkin, zulmün, fıtkın ve Allah'ın haram kıldığı her türlü pisliğin çok affedersiniz. Karanlıklarına bizi götüren ve evimizin değişmez fağutu televizyon. Tüm bugün Müslümanım diyen insanlar, bakın kendilerine sorunuz. Herkes bunu size diyecektir. Evet, bugün en zararlı olan şey televizyondur. Vallahi çocuklarımızın ahlakını çok bozdu. Artık çocuklarımızla konuşamıyoruz. Artık çocuklarımızı haramlardan men edemiyoruz. Çünkü sürekli ne yapıyor? Çünkü sürekli televizyon izliyor diye ama televizyonu para verip de habire yeni model çıkınca modeli yükselten, ekranı daha da büyürten yine kimdir? Yine Müslüman olduğunu söyleyen babadır. Çocuğunu getirip bu putun karşısına oturtup da 8 saat önce çocuğu veya 6 saat, 7 saat eğitim kurumuna teslim edip de çocuğuma küprü öğretin diyen baba. Oradan çıkınca da hani ben işteyim ilgilenemiyorum yine siz devam edin dermişçesine sisteme bu defa çocuğu getiriyor televizyonun karşısına oturuyor. Ağır işte televizyon. Ben çocuğu sana teslim ediyorum. Sen onu vahyin aydınlığından ne yap? Vahyin aydınlığından çirkin, küfrün, zulmün karanlıklarına götürebilirsin diyor. Ve bugün televizyonun Müslümanım diyen bir gençliği ne hale getirdiği nedir? Ne hale getirdiği ortadır. Akide yönünden olsun, ahlak yönünden olsun, sürük yönünden olsun. Bakınız Gençlerimizin haline eğitim kurumlarının ve televizyonların çocuklarımızın üzerindeki etkisi nedir? Çocuklarımızın üzerindeki etkisi bellidir. Ve Allah tağutun özelliğini bize çok açık, muhkem bir nafla belirtmiştir. İnsanları aydınlıklardan karanlığa götüren her şey Allah Subhanahu ve teala'nın yanında tağuttur. Ama maalesef bugün aynı Beli İsrail nasıl ki peygamber aleyhissalatu vesselam bize diyordu ya لَتَتَّبِعَنَّ فَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَجِرَعًا بِذِرَعًا siz sizden önceki o Yahudi ve Hristiyanlara adım adım karış karış tabi olacaksınız diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. O Beni İsrail'in özelliği neydi arkadaşlar? Allah subhanahu wa onlara secde edin ederek girin dediği zaman onlar affedersiniz kalçalarının üstünde sürünerek şehire girmişlerdi. Ve Allah ne diyordu? Fe beddelellezine valemu kavlen gayrellezi qila lehum O zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Yani Allah secde ederek girin dediği onlar karşalarının üzerinde girdiler. Onlar sürüne sürüne girdiler. Allah onlara günahlarımızı bizden düşür affet dedi. Onlar buğday tanesi dediler. Ve Allah onlara ne diyordu? İşte o zalimler Beni İsrail ne yaptılar? Kendilerine söylenilen sözü tam tersine değiştirdiler. İşte bugünkü Müslümanlar da hani peygamber diyor ya siz Beni İsrail'e, Yahudi ve Hristiyanlara adım adım tabi olacaksınız. Diyor ya peygamber aleyhissalatü Allah onlara tağutu inkar edin, tağuttan uzak durun demesine rağmen... Bizimkiler ise Tavut'un tam dünyada onların en değerli varlık olan onlara Allah'ın emaneti olan çocuklarını götürüp ne yapıyorlar? İşte, günün neredeyse 15-16 saatini eğitim kurumlarında ve televizyonların karşısında geçirilmek üzere çocuklarını bu tavutlara teslim ediyorlar. İşte o Sadıkul Mesit olan peygamberin söylediği çıkmıştır. Biz gerçekten de İsrail'e adım adım tabi oluyoruz. Onların yaptığı gibi biz de Allah'ın bildirdiklerini tam tersine değiştiriyoruz. Bize Allah'ın bize emrettiklerini tam tersine değiştiriyoruz. Tağut'u inkar edin diyor, bizi başıboş bırakmıyor. Tağut'un özelliğini de öğretiyor bize. O size aydınlıklardan, benim vahimden aydınlıktan karanlığa götüren her şey tağuttur diyor. Onlara dost edinmeyin, onlara inkar edin, onlardan uzaklaşın diyor. Biz de beni İsrail'in yaptığı gibi adım adım tabi oluyoruz. Ve bize emredilen sözü tam tersine değiştiriyoruz. Çocuklarımızı götürüp ne yapıyoruz? Çocuklarımızı kendi elimizle götürüp bunlara teslim ediyoruz. Veya çocuğumuza Atatürkçülüğü öğreten, çocuğumuza cumhuriyetin, çocuğu, cumhuriyeti hutbede insanlara kutlatmaya çalışan bir kocaya yaz kursu diye götürüp çocuğumuzu ne yapıyoruz? Götürüp çocuğumuzu teslim ediyoruz. Yani biz kendimiz o çocuğu eğitme, eğitmediğimizden dolayı bir cürüm içinde olmamıza rağmen üzerine tekrardan cürüm işliyoruz. Yani hem eğitemiyoruz, Allah'ın verdiği emanete riayet edemiyoruz, öyle değil mi? Bir de götürüp çocuğu küfür merkezlerine teslim ediyoruz, alın diyoruz. Biz sizi inkar etmiyoruz, sizden uzaklaşmıyoruz da alın bu çocuğumuzu ne yapın, alın bu çocuğumuzu siz eğitin diyoruz. O zaman ey Müslümanların bilmesi gereken nokta nedir arkadaşlar ve bizim bilmemiz gereken nokta? O insanın dine girmek için ilk şart olan tağutu inkarda kişinin ne yapması lazımdır? Birinci özelliği insanları vahyin aydınlığından, Karanlıklara, şirke, küfre, fıtka, isyana çağıran her türlü müessese, insanları vahyiden uzaklaştıran her türlü abi, üstad, koca bunlar nedirler? Bunlar tavuklaşmışlardır, Allah'a karşı haklarını aşmışlardır ve bizim üzerimize düşen, bizim görevimiz bunları inkar edip elimizden geldiği kadar bunlardan ne yapmaktır? Bunlardan uzak durmaktır. Yine <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bize tağuta iman eden insanların özelliğini anlatıyor arkadaşlar. Bu defa da ne yapıyoruz? Bu defa da başka bir ayetten tağuta iman eden insanlar nasıllardır? Yani tağuta inkar edememiş ve tağuta iman etmiş insanların bir özelliği daha çıkıyor karşımıza ki bu tağutlardan ve onlara iman etmiş olanlardan ne yapalım? Uzak duralım. Bakın Allah nisbetles nefe Peygamber Allahü Teala'da diyor ki: "Alam tara ileladdin aütu natiyben min al-kitâbi, yueminon bil-jibt ve tağhûti, ve yuqulun bil-laddin kafaru, hâulâi min al-laddin sabila." Peygamber Allahü e Teala sen o kendilerine kitaptan pay verilip de cipte ve tağhuta iman edenleri gördün mü? Kendilerine kitaptan pay verilip de cipte ve tağhuta iman edenleri gördün mü? diyor Peygamber Allahü Teala. Onlar kafirlere derler ki sizin yolunuz müminlerin yolundan daha hidayetlidir. Sizin yolunuz müminlerin yolundan daha kayırlıdır. Sizin yolunuz müminlerin yolundan neden Daha faziletli ve daha faydalıdır. O zaman bu ayette bize iki tane şık çıkıyor arkadaşlar. Bir, tağuta iman eden insanlar vardır. Bazı insanlar vardır ki tavuta iman etmişlerdir. Ve bu tağuta iman eden insanların özelliği de kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler. Onlar kafirleri Müslümanlardan üstün görürler. Onlar kafirlerin izlemiş olduğu yolun daha hidayetli olduğunu, daha faziletli olduğunu ne yaparlar? iddia ederler. Ve ayette gelen cilt kelimesini arkadaşlar, Hazreti Ömer de başta olmak üzere, taraftan birçok alim sihirbaz demiştir, tağutara ne demişlerdir? Şeytan demişlerdir. Yani insanı aydınlıktan karanlığa çıkaran, insanı yeryüzünde saptıran, kötülükleri insanlara süslü gösteren şeytan, işte buna ne demişlerdir? Buna tabut demişlerdir. Veya cifte bazıları sihirbaz ve kahin demişlerdir. Sihirbazlar ve kahinler. Bizi burada bağlayan nokta nedir arkadaşlar? Bizi buradan bağlayan nokta demek ki insanlardan bazıları vardır birinci nokta cipte ve sağuta iman ederler. Sihirbazlara, kahinlere ve şeytanlara ne yaparlar? Şeytanlara iman ederler diyor Allah subhanahu ve taala. Peki sihirbaz nedir? Veya kahin nedir? Peki biz bunu bilelim ki Tavutların manası ne olmuş olsun? Tavutların manası ortaya çıkmış olsun. Selef alimlerinin tefsiri üzerine. Sihirban arkadaşlar, insanlara fayda ve zarar verdiğini iddia eden veya ona giden insanlar Allah'ın kaderiyle değil de sihirbazın yapmış olduğu sihirle kainattaki bazı meselelerin değişeceğine, onların insanlara zarar verebileceğine inanırlar. Öyle değil mi? Kahin nedir arkadaşlar peki? Kahin ise insanların gaybı bildiğini iddia eder. İnsanlara fal bakan insanlar veya kehanette bulunan insanlar, gökyüzüne yıldızlara bakıp da oradan olacak, ileride olacak olaylara haber veren insanlar, bunlar da nedirler? Kahindirler. Bakın İslam'a girmek için ilk emrolunduğumuz tağutu inkar ilkesine fayda ve zarar veyahut da kahinlik gayetten haber vermeye ve şu anda İslam ümmeti diye geçinen insanların haline bakın. Sihirbazlar neredeyse en çok para kazanan insanlar haline gelmişlerdir. Kadınla kocanın arasını ayıranlar, insanlara muska yapıp da insanlara zarar vermeye çalışan insanlar artık neredeyse en ravaştaki meslek haline gelmiştir. Çünkü en çok para getiren meslek budur. Çünkü insanların en çok rağbet ettiği nedir? İnsanların en çok rağbet ettiği müesseselerden biri de budur. Oysa biz fayda ve zararın sadece Allah'tan olduğunu biliriz. Allah izin vermezse bu sihirbazlar ne yaparlarsa yapsın. Kainatta hiçbir şekilde hiçbir şey değiştiremeyeceklerini ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Aynı şekilde Müslümanlar diye Müslümanlar diye geçinen insanların haline bakın. Ne yapmışlardır arkadaşlar? Cipte iman edenlere bakın. Kehanete iman edenlere bakın. Her kahve içtikten sonra fal bakıp da kahve kahve farına bakıp da söylüyelin çıkacağına inanan insanlara bakın. Veya hayatını gazete eden, gazete kenarlarındaki burçlara bağlayan insanlara bakın. Senin burcun şu ise. Senin bu hafta kaderin böyle olacaktır. Senin işlerin böyle gidecektir diye düşünen insanlara ve bu kağıt parçalarına iman eden insanların haline bakın. Ve neden konunun başında anlattığınız Allah'ın yardımı neden gecikiyor. Neden Müslümanım diyen insanlar en zelil hali yaşıyorlar. Ne olsun ortaya çıksın. Çünkü bunlar iman etmemişlerdir ki. Çünkü bunlar iman etmemişlerdir ki. Bunlar daha tavutu inkar etmemişlerdir. Tağutu inkar etmek bir yana bunlar tavutla işli dışlılardır. Bunlar tağutun insanlara fayda ve zarar vereceğine inananlardır. Bunlar kağıt parçalarından, yıldızlardan, bunlar kahvenin içindeki siyahlıktan kaderlerini belirleyen insanlardırlar. İşte bunlar nedirler arkadaşlar? Bunlar sorduğunuz zaman belki de bu işi yaparken elinde tesbih ile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen insanlardır. Oysa daha kelimeyi bitirmeden önce sen önce bir la kelimesini bir düşün. Acaba sen tağutu inkar edebildin mi? Bu insanların halini düşündüğünüz zaman göreceksiniz ki tağutu inkar bir yana bilakis bunlar tağuta iman etmiş ve tağutla işte düştü olan insanlardırlar. Ve burada ayette Allah bize bunların bir özelliğini zikrediyor arkadaşlar. Bu tağuta iman eden insanların Allah Subhanahu ve teala kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ettiğini söylüyor. Tağuta iman etmiş insanlar veya tağutlaşmış insanlar kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler. Acaba diyorum bu ayeti düşündüğümüz zaman Nisa 51'i şöyle bir düşünelim. Ben sabaha kadar İsrail'de ölen çocuklar için ağladım deyip de öbür taraftan başka bir röportajda dünyada en nefret ettiğim insan Hüsana bin Nadim ve taraftarlarıdır diyen insanı düşünelim. Ve Allah'ın o tağuta iman edenler işte onlar kafirlerin yolunu müminlerin yolunu tercih ederler. Ayetini bir düşünelim. Ne kadar da sünnetin tekerrür ettiğini, tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz. İşte bu insanlar ne yapmışlardı? Tağuta iman etmişlerdir. Bunlar Amerika'yı veya İsrail'i överken, barış yanlısı gösterirken öbür taraftan Filistin'den mücadele eden insanların işsiz güçsüz toplumda yeri olmayan silah katakçılığından dolayı savaşın devamını isteyen insanlar diye insanlar diye yansıtan, medyaya yansıtan veya kendi taraflarına yansıtan insanları düşünün ve öbür taraftan Allah'ın şu sözünü düşünün. O tağuta ve cipte iman edenler kafirlere derler ki sizin yolunuz müminlerin yolundan nedir? Sizin yolunuz müminlerin yolundan daha hayırlıdır. İşte bakınız arkadaşlar müminlerin ne kadar cehaletinde olduğunu görünüz. Bugün bu sözü söyleyen insan Türkiye'de ve dünyada en büyük Müslüman diye geçinen kitleye sahiptir. Türk Müslümanları diye geçinen insanların içerisinden en büyük cemaate sahip olan insan nedir? Allah bu, bu adamdır. Allah bu özellikte olan insanların tağuta iman etmiş insanlar olduğunu söylüyor. Kafirlerin yolunu, müminlerin yoluna tercih eden insanların tağuta iman etmiş insanlar olduğunu söylüyor. Fakat maalesef bugün Müslümanlardan birçok bu tür insanları bırakın tağut demek, Hoca Efendi diye Müslümanlara en büyük hizmeti dokunan insanlar diye ne yapabiliyorlar? isimlendirebiliyorlar. İşte bu bizim imandaki problemimizdir. İşte bu bizim Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmamızdır. Bizim Allah'ın ayetlerinden bir haber olup Bilenlerin de Allah'ın ayetiyle vaka'yı yaşadığımız dönemi iç içe geçiremeyişidir. Allah'ın ayetleri sanki o gün indi o günü ilgilendirdi. Bugün bizi ilgilendiren hiçbir kısmı yoktur. Çünkü biz la ilahe illallah dedik. Biz artık kurtulduk diye düşünen insanlar olduğumuzdan dolayı ayetler bu kadar açık olmasına rağmen. Ayetler Allah bize bu kadar açık, seçik besmesine rağmen biz hala ne yapabiliyoruz? Allah'ın tağuta iman etmiş dediği, tavutlaşmış dediği insanlara biz ne diyebiliyoruz? Alim diyebiliyoruz, hadisçi diyebiliyoruz veya biz bu insanlara ne diyebiliyoruz arkadaşlar veya biz bu insanlara Müslüman diyebiliyoruz. Veya ehli hadis diye ortada övünüp de mücahitlere harici diyen insanlar ve mürtet yönetimlere, kafir yönetimlere, kafir sistemlere, İslami sistemler diyenler, bu kafir sistemlere kafa kaldıran mücahitlere de harici diyenler. Ateşin köpekleri diyenler çok afedersiniz. Veya o da peygamber yapalasaydı onları Semud kavmini, At kavmini öldürdüğü gibi öldürürdü diyen insanlar ve biz hala bu insanlara ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu bu insanlara hala ehli sünnetin imanları diyebiliyoruz. Veya biz bu insanlara hala ne diyebiliyoruz? Biz bu insanlara Tayyebetü'l Mansuranın imanları diyebiliyoruz. Oysa Allah bunları ne diye isimlendirmiştir? Açık sefil küfür içinde olan insanları müminlere tercih eden insanlara Allah Tağuta iman etmiş insanlar diye isimlendirmiştir bunları. Öyle değil mi? Minûne bil cibdi ve tağûti ve yekûlûne lillezîne keferû hâulâi ehdâ minel lezîne âmenû sebilâ. İşte bakın halimize arkadaşlar. Bizim halimize ve tağutu inkârı bir düşünün. Göreceksiniz ki aramızda ne vardır? Aramızda dağlar kadar fark vardır. Allah'ın tağuta iman etmiş dediği insanlar, Allah'ın tağutlaşmış dediği insanlar, Allah'ın haddini aşmış dediği insanlara, biz bunları inkar edip uzaklaşmak yerine biraz tabi oluyor, fetvalarını yayıyor, bunlara ehli sünnet imamları diyor, muhabdisler diyor, hoca efendiler diyoruz ve halka bunları ne yapıyoruz, daha da sevdiriyoruz. Yani insanlardan konuşurken kendimize de bakmamız lazım, öyle değil mi? Allah'ın ayetlerini indirirken insanların üzerine kimseye torpil geçmememiz lazım. Çünkü Allah'ın yanında herkes nedir? Allah'ın yanında herkes eşittir. Hatta bakın Allah iman küfür noktasında peygamberlere şu kelimeyi söylüyor. Peygamber'e diyor ki biz sana ve senden öncesilere şöyle vahyettik. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsansa sen ne yaparız? Dün amellerin boşa gider ve ne olur? Ve hısrana uğrayanlardan olursun. Peygamberlerin şirk koşmayacağını hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Allah sanki bizim dikkatimizi çekiyor. Yani ben iman küfür ve noktasında peygamberlerimle dahi bu sigayla konuşuyorum. Bu uslutla konuşuyorum. Şirk koşarlarsa... Yerle bir ederim onların amelini. Zarara uğrayanlardan olurlar ki böyle bir şeyin olmasına mümkün değildir. Onlar masumdurlar. Sizin haliniz ne olur peki o zaman? Şirk koşarsanız. Fakat biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'ın tağuta iman etmiş. Allah'ın cipte iman etmiş dediği insanlara, kafirlerin yolunu müminlere tercih eden insanlara biz ne diyebiliyoruz? Biz daha da hocalar, alimler diyebiliyoruz. Allah hepimizi ne yapsın? Allah hepimizi hidayete erdirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanehu ve teala Tağut'un ne olduğunu bize başka bir ayette öğretiyor. Allah Subhanehu ve teala bize Tağut'un ne olduğunu başka bir ayet öğretiyor. Diyor ki: Elen tara ilelledine yazgumun ennem amanu bma unzil ileik ve maa unzil min kabj. Yuridun an yetha kemu ile Tağut veqd umru aykfuru bhi. Yuridu Allah subhanahu ve Fela diyor ki peygamberimize sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Bakın Allah bunların imanını kabul etmiyor. Ayette Allah'ın bahsedeceği insanların Allah imanını ne yapmıyor? Allah imanını kabul etmiyor. Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Yani iman etmemişler. Sadece iman ettiklerini ne yapıyorlar? Zannediyorlar. Peki kimdir bu insanlar? Allah'ın imanlarını yerle bir ettiği, Allah'ın imanlarını zan kıldığı insanlar kimlerdir? Yüridüne enyete hâkemu ile tağut. İşte onlar tağuda muhakeme olmak isterler. Onlar tağuda muhakeme olmak isteyenlerdir. Yüridüne enyete hâkemu ile tağuti, ve onlar onu inkar edilmeyle emr O tağutu inkar etmekle emr onlar ona muhakeme olmak isterler. Yani aralarında bir çekişme çıktığı zaman veya aralarında bir problem yaşadıkları zaman Allah'a ve Resulüne değil de Allah'ın şeriatına değil de tağuta muhakeme olmak isterler. Öyle değil mi? Oysa diyor Allah onlar bu tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Oysa onlar vakat umiru اَيَّكْفُرُوا Onlar o tağutu inkar edilmekle emrolunmuşlardı diyor. İşte dikkat ederseniz arkadaşlar Allah burada tağutu kime tavut diyor. Allah kendi anayasası kendi şeriatın dışındaki bütün sistemlere, bütün kanunlara Allah subhanehu ve teala tağut diyor. Eğer bir insan çekişme anında Allah'ın kanunlarına gitmiyorsa, bakka bir mevciye başvuruyorsa bu öv olabilir, bu kanun olabilir, bu yapı olabilir, bu mahkemeler olabilir, şeriat esasına dayanmayan herhangi bir yer olabilir. Allah buna ne diyor? Allah bunu tağut diye isimlendiriyor. Ki ve bunu yapan insanlara da Allah bunlar iman etmemişlerdir diyor. Bunlar iman etkilerini zan eden insanlardır diyor Allah subhanahu ve teala. Bakınız ayetin nızıl sebebinde ne zikredilir? Ensardan biriyle veya Medine ehlinden biriyle Yahudinin biri tartışırlar. Yahudi der ki Muhammed'e gidelim. Çünkü Muhammed aleyhisselatu mesela adaletlidir. O kimseye zulmetmez. O rüşvet yemez. Yahudi haklı olduğunu biliyor. Diğeri de diyor ki hayır kahine gidelim. Çünkü kendisi haktır Kahine rüşvet verecek. Bu şekilde kendini haklı çıkaracak. Allah subhanahu ve teala bu ayeti indiriyor. Bakka bir rivayette Kâb-i e gidelim diyor. Yani Yahudilerin ilim adamlarından olan, şairlerinden olan Kâb-i Eşref'e gidelim diyor. Diğerde yok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidelim diyor. Allah Subhanehu Aleyhisselatü Vesselam bunların imanını ne yapıyor? Bunun imanı zandır diyor. Bu sana ve senderince indirilene iman ettiğini zan ediyor. Fakat bunun imanı nedir? Bunun imanı yoktur. Sadece zandır. İman ettiğini ne yapıyor? İman ettiğini zannediyor. Suçu yüridûne emniyete hakemu ile tağut. Tağuta muhakeme olmak istediler. وَكَدْ اُمِرُوا اَيَّكْفُرُوا بِهِ Oysa onlar onu inkar edilmekle emredilmişlerdi diyor Allah subhanahu ve teala. O zaman biz buradan neyi anladık arkadaşlar? Allah subhanahu ve teala kendi kanunlarının dışında kanunları, sistemleri, mercileri, başvurulan yerleri tağut diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? O zaman ben Müslümanım diyen bir insan, la ilahe illallah'a girmek isteyen bir insan bu tağutu inkar etmeden ne olamaz? Bu sistemleri inkar etmeden Kur'an ve sünnet esasına dayalı olmayan, Sistemleri inkar etmeden bir insanın Müslüman olması ne değildir? Bir insanın Müslüman olması söz konusu değildir. Neden arkadaşlar? Çünkü hüküm Allah'ındır. Çünkü hüküm Allah'ındır. Inil hukmu illalilla. <Sessizlik> hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyor Allah. Walla yusruku fi hukmihi ahaada. O Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz diyor Allah subhanehu ve teala. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer bir kovada ihtilaf ederseniz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah. Yani sıkıntılar anında başvurduğunuz vurduğunuz merci Allah ve Resulü olmalıdır diyor. Eğer iman etmişseniz böyle olacaktır diyor Allah subhanehu ve Teala. Allah'a ve ahiret gününe iman edenin başvurduğu merzi nedir? Başvurduğu merzi kitap ve sünnettir. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş veya önümüzdeki ayette olduğu gibi iman ettiğini zann eden fakat Allah'ın imanını kabul etmediği insanlar ne yaparlar? Tarhuta muhakeme olmak isterler. Bakın bugün Müslümanların arasında çıkan çekişmelere iki Müslüman ticari bir konuda veya başka bir konuda ne yapıyor? Veya başka bir konuda tartışıyorlar arkadaşlar. Bir aleme gidip sıkıntılarını giderebilirler. Bir hocaya gidip şeriatı bilen bir insana gidip sıkıntılarını giderebilirler. Fakat ne yapıyorlar arkadaşlar? Fakat bu insanlar tağuta başvuruyorlar. İmkan dahilinde olmasına rağmen Allah'ın hükmüne değil de TC anayasasının küfür kanunlarına başvuruyorlar. Allah'ın tağut dediği yere ne yapıyorlar? Başvuruyorlar. Yine bir bakkatına bakınız arkadaşlar. Ben Müslümanım diyen bir insan. Kendisine miras kaldığı zaman Erkek iki alır, kadın bir alır ya şeriata göre. Hani der aile, gelin şeriata göre halledelim miras meselesini. Öyle değil mi? De aramıza bu şekilde paylaşalım. Denildiği zaman, neden? Hayır. Mahkemeye gideriz o zaman. Neden? Çünkü niye ben bir alacağım benim erkek kardeşim, iki alacak diyen, belki bunu yaparken daha biraz önce namazdan sonra yüz kere la ilahe illallah demiş olan bir kadın görürsünüz. Veya herhangi bir çekişmede kendisi şeriata gittiği zaman haksız çıkacak, veya zararlı çıkacak dünya noktasında kardeşini alıp Pagut'un mahkemesine götüren insanı düşünün. Belki bir insan bunu yaparken de elimde ne vardır? Belki bir insan bunu yaparken de elinde tesbih vardır. La ilahe illallah diyor. Oysa ayetin bu noktada ne kadar açık olduğuna bakınız. Onlar iman ettiklerini zannederler. Peki suçları neydi? Onların imanını hakikat derecesinden, zan derecesine düşüren... İman dairesinden küfür dairesine getiren suçları neydi dediğimiz zaman yürüyduğu <gülüyor> ne enyete hakem Peygamber mevcutken, aleyhisselatü vesselam aralarında varken, Allah'ın kitabı varken, onlar ne yaparlar? Onlar tahud muhakeme hakem olmak isterler. Ondan baskatına gitmek isterler. Onun hükmüne gitmek isterler. Oysa vakat umiru eyyakfurubi. Onlar bunu inkar edilmekle ne olmuşlardı? Onlar bunu inkar edilmekle en zoru olmuşlardı diyor Allah Subhanahu wa taala bize söylüyor. O zaman arkadaşlar bu müessete başlı başına nedir? Başlı başına bir tağuttur. Kişi bundan uzaklaşmadığı müddetçe, kişi bundan bunu inkar etmediği müddetçe la kapısından içeriye giremez ki illallahı yerine getirmiş olsun ve Müslüman olabilsin. Tağutu ne yapmamıştır? Tağutu inkar edememiştir. Bundan daha büyük bir musibet Müslüman diye geçinen insanların bırakın tağuta muhakeme olmayı bizzat bu tağuti mahkemelere kanun yapan insanları kendi oylarıyla seçmeleridir. İşte bu asıl musibet nerededir? Asıl musibet buradadır. Yani daha önce de önceki derslerde söylemiştim. Elinde tesbihiyle la ilahe illallah la ilahe illallah diyen adamın gidip de Refah Partisi'ne oy verdiğini görürsünüz. Öyle değil mi? Neden dolayı veya gidip de A Partisi'ne, B Partisi'ne, Aydınlık Partisi'ne, Karanlık Partisi'ne oy verdiğini görürsünüz. O da bu adam geldiği zaman ne yapacaktır? O mecliste oturup ne yapıyor bu adam? Adam diyor ki, zina yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yapılabilir. İki taraf razıysa zina yapılabilir. E biz zinaya suç getirmek istiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Olamaz, olamaz. Neden? Çünkü biz zaten bu meclise girerken ne demiştik? Demokrasi üzerine biz bu meclise giriyoruz. Çoğunluk ne derse biz de onu kabul ediyoruz demiştik. Öyle değil mi? Çünkü meclisin kurulu olduğu düzen demokrasidir. Ve er itiraz dahi etse Allah'ın helal kıldığını haram kılan bir kanuna, fakat başlangıç noktasında demokrasi ilkesi üzerine bu meclise girdiği için karar ne yapıyor? Karar onu da bağlıyor. Çünkü mecliste ne yazar? Meclisin ana temel kanunu nedir? Nedir arkadaşlar? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani çoğunluğundur. Orada 500 kişinin 400'ü zina olabilir iki taraf razıysa. 100 kişi olamaz dediği kadar desin. Ne olmuştur? Allah'ın bir haramı artık helalleşmiştir. İki taraf rıza gösterdiği zaman medeni iki insan şeklinde istedikleri yerde ne yapabilirler? İstedikleri yerde Allah'ın bu haramını işleyebilirler ve bunda bir beyis yoktur. İşte maalesef elimde testen Müslüman diye geçinen bir insan bu sistemden uzaklaşması gerekirken bu tağutun anası, ana maddesi olan, tağutun ana kaynağı olan meclisten uzaklaşması gerekirken bakarsınız bu adam ne yapar oy vererekten bir kendisi oradaki milletvekillerini ne yapar? Kendisi oradaki milletvekillerini verirler. Ve bunu yaparken de arkadaşlar birçoğu maalesef ve maalesef Allah'ın şirk dediğine, Allah'ın tavrı dediğine ne de bu aciz, bu nutfeden yaratılmış olup da kendi aklına bakmayan insan Allah'a kafa kaldırıyormuşçasına Allah'ın şirk dediğine maslahat der. Allah'ın küfür dediğine maslahat der. Allah'ın kainatın dengesini bozan zulüm dediğine, cahiliye dediğine bu adam kalkar size ne der? Bu adam der hayır bu maslahattır. Müslümanların burada bulunması lazımdır. Yani zülûlâsün dâduhâ Karanlık karanlıklar üzerinde neler? Karanlıklar. Zaten tağutu inkar etmemiştir. Tağuta başvurmuştur. Tağuta iman etmiştir. Tağutu kendisi basa getirmiştir. Bununla da yetinmez. Allah'ın küfür dediği bu müesseseye ve Allah'ın küfür dediği bu olaya bu fiile adam ne der? Adam maslahattır. Yani sanki Allah'ın küfür dişi onu bağlamıyor. Onun yanında bu nedir? Onun yanında bu matlahattır ve evet. yazubillah. İşte arkadaşlar tağutun bir bir özelliğini daha öğrendik. Bütün Allah'ın Kur'an'ın ve Resulü'nün sünnetinin yani kısaca Allah'ın ana yasasının dışındaki bütün merciler nedir? Bütün merciler hüküm noktasında tağuti mercilerdir ve buna başvuran insanların imanları zandan ibarettir ve biz bu tağutları inkar edilmekle emrolunmuşuz. Peki bugün insanlar nasıl bu tağutun tuzağına düşmüşlerdir? Oy vererekten meclislere girerekten bu birinci nokta. Öyle değil mi? İşlemiş oldukları küfür. Yani belki ilk başta Allah'a iman etmişlerdi. Belki tabii. Öyle değil mi? Genelde bu düşüncede olan bir insan başlangıç noktasında Allah'a imanı problemlidir. Fakat oraya gidip de oy attıktan sonra o imanı ne olmuş? Biz bunu gördükten sonra bir insan oy attığını gördükten sonra biliyoruz ki artık bu nedir? Artık bunun imanı ne olur? Zan derecesine düşmüştür. Allah bunun imanını ne yapıyor? Allah bunun imanını yalanlıyor. Veya şere'i bir yolla bir olay halledilebilecekken mahkemelere başvuran insanlar. Bir hozaya gidelim, bir alime gidelim, bizim sorunumuzu çötsün Yerine ne yapanlar? Daha fazla matlahat adı altında veya daha fazla dünyalık için dinini dünyaya satan, tağutu inkar edemeyen, imanlarını zan mertebesine düşen insanları görüyoruz. İşte ondan sonra arkadaşlar La illallah, önceki kavimler Allah'ın yardımı, Allah'ın vaadi ve bugün la illallah diyen insanları düşünün. Göreceksiniz ki aradaki fark nedir? Göreceksiniz ki aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü Allah subhane ve teala bize emrediyor. Bu tağutu inkar edin diyor. Bu tağuttan uzak durun diyor. Bunu yapmadan Müslüman olamazsınız diyor. Ürvetül Ruskaya yapışamazsınız diyor. Fakat biz maalesef ne yapıyoruz? Sanki hayır diyoruz lisan halimizle, içinde bulunduğumuz vakayla ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'a kafa kaldırıyoruz. Senin inkar dediğin tağuta biz çocuğumuzu da teslim edeceğiz. Senin inkar edin dediğiniz tağuta biz hoca, alim deyip ona tabi de olacağız. Senin karanlıklardan, aydınlıkla, aydınlıklardan karanlıklara götüren tağutlar dediğini biz evimizin baş köşesine getirip oturtacağız. Senin tağutlar dediğine biz oy vereceğiz. Sen küfür dediğin halde biz başka bir noktada tağutlaşacağız bir de buna maslahat diyeceğiz dermişçesine lisan-ı halimizle ne yapıyoruz? Bu acziyetimizle, bu garibanlığımızla, bu Allah'ın kabdasında oluşumuzla, isterse bizi bir anda helak etmesine rağmen lisan halimizle bu şekilde işte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? lisan halimizle biz de işte biz bu şekilde Allah Subhanahu ve Teala'ya kafa tutuyoruz. İşte biz bu şekilde Allah Subhanahu ve Taala'ya kafa tutuyoruz. O zaman buraya kadar neyi öğrendik arkadaşlar? Tağut'un bir özelliğini daha öğrenmiş olduk. Başta insanları vahyin aydınlığından karanlıklara çıkaran her şey tağuttur dedik. Ve bunu anlatırken de neyi örnek verdik? İnsanları Allah'ın dininden sistemin dinine götüren diyanet hocaları veya normal kocalar dedik. Veya insanları vahyin canlılığından klasik dinin, öyle değil mi? Hareketsizliğine, donukluğuna götüren insanların tağutluğundan bahsettik. Bunun altına eğitim kurumlarının girdiğini söyledik. Bunun altına televizyonun girdiğini söyledik ve aklınıza gelebilecek her şeyin ne yaptığını bu bir kitap olabilir dedik, bu bir hoca olabilir dedik. İnsanı eğer Kur'an'dan, aydınlıktan uzaklaştırıyorsa bu tağuttur dedik. İkinci olarak tağuta iman eden insanların özelliğinden bahsettik. Bunlar müminlerin yolunu, kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler dedik. Ve bunları bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde anlatmaya çalıştık. Son olarak da son özellik neydi? Tağut. Yani inkar etmemiz gereken imana girerken tağut neydi arkadaşlar? Allah'ın ve Resulünün dışında herhangi bir merci olup da buna ne yapan herhangi bir merci ve kanun koyan tüm mercilerin ne yaptı, ne olduğunu tağut olduğunu ve Müslümanların tamamen bundan uzak durması gerekirken Müslüman olabilmek için inkar etmesi gerekirken maalesef Müslümanların 35 milyon seçmeni Müslüman diye geçinen insanların elinde tesbihi la ilahe illallah diyen insanların oy vererek Böyle bir muhalefette bulunduğunu veya da yetinmiyormuş gibi Allah'ın bu küfür ve tavut dediği sistemi inkar etmek yerine buna maslahat deyip insanlara süslü gösteren insanlardan ne yaptık? Bunların da tavut tanımı içerisine girdiğinden bahsettik. İnşallah bir sonraki dersimizde tavutun bir başka özelliğinden ne yapacağız? tavutun bir başka özelliğinden bahsedeceğiz. O da nedir arkadaşlar? Allah ve Resulünün karşısına ordular kurup onlarla savaşan her sistem tağuttur. دياللذ إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.